Allahübbillahi minn ash-shadhan al-rajiim. Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Al-hamdu lillahi Rabbi al-alamin. Ve salatı alem teslimi Allahüzzaman al-Rahman al-Rahim. Allahumma la sehla illa ma jalltahu sehla. Ve sehla. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد، وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأتي إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِلٍ عَل۪يمٍ اِلَى آخِرِ الْآيَةِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَب۪يمُ Muhterem arkadaşlar, vaziyetimiz cidden tüyler ürpertici bir manzara arz ediyor. Kur'an-ı Kerim okunuyor, okuyoruz fakat bir şey anlamıyoruz. Bizim vaziyetimiz şuna benzer. Farz edin ki bir çölde bir vadide yolumuzu kaybetmişiz, bir çıkış arıyoruz, bir iz arıyoruz, bir yol arıyoruz, sağa sola başımıza vuruyoruz, çırpınıyoruz, didiniyoruz. Veya düşünün ki, bin metre yerin karında bir çukura düşmüşüz, bir uçuruma düşmüşüz, bir çıkış yol arıyoruz. Bunalmışız, daralmışız, ellerimizle adeta tırnaklarımızla toprakları tırmalarcasına çırpınıyoruz, fakat bir türlü çıkış yolu bulamıyoruz. Hatta o kadar bunalıyoruz ki, o kadar daralmışız ki, cinnet haletiyle bazen birbirlerimizin yakasına sarılıyoruz, birbirimizin işini bitirip çukurunu kazmayı dahi düşünüyoruz. Bunalmışız, daralmışız. İşte o esnada, bütün ümitlerimizin inkisara uğradığı bir esnada, yukarıdan aşağıya doğru bir ip uzatılıyor. Bir kulp, bir ip uzatılıyor ve bütün kainatı çınlatırcasına tarrakalarla şöyle bir ses duyuluyor. وَاْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا Bir ip uzatılmış bunaldığımız esnada ve şöyle deniyor. Ey Allah'ın kulları! O çukurun karından kurtulmak istiyor musunuz? Sahili selamete çıkmak istiyor musunuz? Kurtulmak istiyor musunuz? O halde size uzattığım şu ipe sımsıkı tutunun, وَلَا تَفَرَّقُوا Bir de tefrikaya düşmeyin. Bu ip nedir? Efendimiz Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın hadislerinde ifade buyurduğu veçile, bu Hablullahil Metin'dir. Allah'ın kopmayan sağlam ipi Kur'an'dır. Bir milyar insan da tutunsa kopmayacak, dağılmayacak, insanları kurtaracak, tablullahil metindir. Len meleha, bozulması ya da dağılması olmayan bir ittir. Ne yapacağız? Hepimiz Kur'an'a sımsıkı tutunmak zorundayız. Nasıl tutunacağız? Tıpkı, Mu'te'de, Cafer bin Ebi Talib'in sancağı tutunduğu gibi. Sağ koluyla sancağı tutuyor, sağ kolu kopmuş, sol koluyla tutuyor. O kolu da kopmuş, Sanca yere düşürmeyeceğim diye vücutuyla çırpınıyor. İşte biz de Kur'an'a aynen bu şekilde tutunmak ve sarılmak zorundayız. Allah Resulü Hazreti Hz. Muhammed aleyhisselamın başka bir hadislerinde ifadesi veçile, Aleyha bin nevaciz. Azlı dişiniz de Kur'an'a tutunun ifadesi veçile. Azlı dişimiz de Kur'an'a tutunmak zorundayız. Dişimiz koptu, kolumuz da Kur'an'a tutunmak zorundayız. Kolumuz koptu, vücutumuz soluğumuzla, çocuğumuzla Kur'an'a sarılmak zorundayız. Yoksa kayarız Allah korusun. Kayboluruz, yok oluruz Allah korusun. İşte bir emir. وَاَعْتَسِمُوا بِحَبِّ اللّٰهِ جَمِيعًا Topunuz Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Bu şuna benzer. Ortaya bir sofra konuyor. Buyurun yemeye deniyor. Öncelikli bir de emir var. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ La tasalu an esya'in tubda Ey müminler, soru sormayın. Soru sormayın deniyor. Sofra konmuş ortaya, buyurun. Ancak soru sormayın deniyor. Soru sormayacağız. Şunu içelim. Sıcaktan mı başlayalım, soğuktan mı başlayalım? Şorbadan mı başlayalım yoksa salata mı yiyelim? Yoksa bizden önce şu yandaki odadaki misafirleri ya da mı davet edelim. Soru sormayın diyor Allah. Bir yemek konmuş ortaya yiyin deniyor. Allah bir kitap indirmiş size sarılın deniyor. Soru sormayın. Fakat biz maalesef arkadaşlar kendimiz Kur'an'a sarılmıyoruz da hep başkalarını Kur'an'a davet ediyoruz. Kendimiz o yemekten yeniyoruz da hep misafirleri o yemeğe davet ediyoruz. Bizim vaziyetimiz Allah korusun budur. Halbuki Kur'an'a sarılmak zorundayız. İkinci emir. وَلَا تَفَرَّقُ Ayrılmayın. Yani Allah'ın kitabından kendinizi ayırmayın. Yani Kur'an'dan kendinizi ayırmayın. Ya da kendinizi Allah'ın kitabından ayırmayın. Hep Kur'an'la beraber olun. Hep kitapla beraber olun. Fakat biz maalesef, herkes diyor ki, <gülüyor> kutlulukumuz için kitap ve sünnete muhtacız. Herkes diyor ki, kitap ve sünneti anlamak zorundayız. Herkesin sözü bu. Fakat hiçbirimiz de maalesef, Kitap ve sünneti anlama adına gecemizi gündüzümüzü ona ayıramıyoruz. E peki diyeceksiniz biz sarılacağız da başkalarının sarılmasını sağlamayacak mıyız? Yani başkalarını Allah'ın kitabına sarılmaya teşvik etmeyecek miyiz? Elbette edeceğiz. Ama önce kendimiz sarılacağız. Önce kendimiz tutunacağız Allah'ın kitabına. Eğer başkaları sarılmamışsa onları ikaz edeceğiz. Ya da sarılmış da yalnız sarılmış ise yine ikaz edeceğiz. Bir adam düşünün ki Kur'an'a tekelle sarılmış... Öbür eli boşta kaldığı için birini tokatlıyor. Elbette bir el boş kalırsa tokatlayacaktır. Yapılacak iş odur. Başka bir adam düşünün ki, Kur'an'a ayaklarıyla tutulmuş ellerini salmaya çalışıyor. İki eliyle başkasını tokatlıyor. Ya da iki eli başkasının boğazında. Onu da ikat edeceğiz. Ama arkadaşlar bilelim ki, önce Allah'ın kitabına kendimiz sarılacağız gecemizi, gündüzümüzü, bugünümüzü, yarınımızı, zamanımızın en kıymetli dakikalarını Allah'ın kitabını anlamaya ayıracağız. Yoksa Allah korusun, ayarız. Allah korusun, yok olur gideriz. İşte sarılmak zorunda olduğumuz hablullah'tan Allah'ın sağlam içinden A'raf suresinin 104. ayet gelmesinden başlamak üzere bugün bu haftaki dersimizde inşallah ...size 8-10 tane ayet-i tefsiri üzerinde hasbihar edeceğiz. Ayetleri okudum, bir şey anlamadık. Hadise şu, Mısır diye bir şehir var, şimdiki Mısır. Burada yerli olarak kıtçiler yaşamaktadır. Firavun, orada yaşayan insanların üstünde Rableşmiş, Allah'ın kullarını Allah'a kulluktan koparmış, kendisine kul ve köle edilmiş bir hayat sürüp gidiyor... Ve yine Mısır'da azınlıkta kalmış bir cemaat var. İsrailoğulları. Şimdiki Yahudinin ecdadı İsrailoğulları azınlıktaydı Mısır'da. Hor hatır görülmüş, köleleştirilmiş, istismar edilmiş, alın teri istismar edilmiş, hürriyeti gasp edilmiş, köleleştirilmiş azınlıkta idi İsrailoğulları. Firavun bir gün bir rüya gördü. Rüyasında işte o oğullarından, o azınlık gruptan bir çocuk dünya geliyor. Bu çocuk büyüyor, Firavun'un tacını, tahtını, saltanatını, iktidarını başına yıkıveriyor. Firavun çevresindeki danışmanlarıyla istişare etti. Danışmanlar dedi ki, bu oğullarından bir çocuk dünya gelecek, senin tacını, tahtını başına yıkacak. Firavun böyle bir rüya gördü diyenler var. Bazı alimler de diyor ki, hayır, herhangi bir rüya falan görmedi. O zalim olduğu için zalimliğinin farkındaydı ve günün birinde zulmettiği, ezdiği insanların uyanarak zulmünü son vereceğinin farkındaydı. Her zalim zulmünün farkındadır ve tir tir titremektedir. Diyor bazı alimler. Böyle bir rüya görmemiştir ama zulmünün sonucunda bunun gerçekleşeceğini biliyordu. Diyor. Bazı alimlerde diyor ki önceki peygamberlerin anlatmasından bunu anlamıştı çıkarmıştı ki bir peygamber gelecek. Kendi tacını, tahtını başına yıkacak. Firavun öyle muazzam bir tedbir aldı ki arkadaşlar, tarihte eşine, benzerine rastlanmayacak çapta bir tedbirdi bu. Bir çocuk dünyaya gelecek, benim tacımı, tahtımı yıkacak diye oğullarından doğan bütün erkek çocukları boğazlattı. Bütün erkek çocukları öldürttü. Tarih kitaplarının bize haber verdiğine göre 1 milyon 200 bin civarında çocuk öldürttü İsrailoğullarından. Öyle muazzam bir tedbir almıştı ki ama Allah'ın takdirini bozamadı. Hz. Musa'nın annesi hamlini vaz etti, Hz. Musa'yı doğurdu. Firavun'un korkusundan o da bir sepetin içine koydu, Nil nehrine attı. Malumunuz nehir Firavun'un sarayının kenarından geçerken Firavun'un hanımı Asiye anamız o Müslümandı. O çocuğu buldu, kocasına rica etti, kocası Firavun'da razı oldu ve Hz. Musa küçük yaşta bir bebek çağında Firavun'un sarayına girdi. Dikkat ediyor musunuz? O kadar tedbir almasına rağmen Firavun Allah'ın takdirini bozamadı da kendi tacının tahtını yıkacak çocuk kendi kucağında, kendi sarayında, kendi imkanları içinde büyümeye başladı. İşte bu sünnetullah'tır. Her devirde böyle olmuştur. İstediği kadar müsteşkirler İşi sıkı tutsunlar, istediği kadar tedbir alsınlar, istedikleri kadar okulların kapısını sıkı tutsunlar aman başörtülü girmesin diye aman namaz kılan girmesin diye istedikleri kadar tedbir alsınlar bilelim ki bu sünnetullah'tır Allah'ın sünnetinde değişme yoktur. Hazreti Musa Firavun'un sarayında büyümeye başladı. Çocukluk dönemi ve nihayet gençlik dönemi gençlik döneminde şehirde bir ara Mısır'ın yerlisi Firavun'un hempalarından bir kıpti ile İsrail oğullarından bir zatın kavgasına şahit oldu Hz. Musa. İsrail oğullarının tarafını tuttu kıptiye öyle muazzam bir yumruk vurdu ki kıpti oracıkta ölü verdi. Hz. Musa Firavun'un adamlarından birisini öldürmüştü. Firavun'un korkusundan Hz. Musa bir gece şehri terk etti. Yol artık Medyen yoluydu. Şuayb peygamberin ülkesi. Uzun bir çöl yolculuğundan sonra Hazreti Musa Medyen'e ulaşmıştı. Şuay peygamberin şehriydi Medyen. Baktı ki şehrin kenarında insanlar koyunlarını, develerini, kuzularını sulamakla meşgul. İki tane de kız çocuğu vardı. Onlar da uğraşıyordu koyunlarını, kuzularını sulamak için. Hazreti Musa o iki kız çocuğuna yardım etti. Koyunlarını, kuzularını sulayıverdi. Sonra başını kaldırıp bir defa onların yüzüne bakmadı. Edep timsali, haya timsaliydi Hazreti Musa. Kız çocukları da Şuayb Peygamber'in kızlarıdır. Akşam gelirler babalarına haber verirler. Baba bir yiğit gördük. Böyle Ali ki bize yardım etti. Fakat Hayat imsali başını kaldırıp bir defa bizim yüzümüze bakmadı deyince babası merak etti. Bu civarda böyle yiğit var mıdır diye onu much artık. Hazreti Musa ile Allah'ın Peygamberi Hazreti Şuayb karşı karşıya. Hazreti Şuayb dedi ki seni çok sevdim ey Musa. Yedi sene benim koyunlarımı çobanlık yaparsan şu kızlarımdan birisini sana vereceğim. Hz. Musa yedi sene şuay peygamberin koyunlarına çobanlık yaptı. Sonra kızı Safura anamızda evlendi. Peygamberimizin bir hadisi şerifi var. Ben dahil diyor, hiçbir peygamber yoktur ki bidayette çobanlık yapmış olmasın. Bütün peygamberler çobanlık yaptı. Ne için? Daha sonra insanlara çobanlık yaptıracaktı Allah da. Orada koyunlarla yetiştirdi onu. Bütün peygamberlerini mahrumiyete alıştırdı, sıkıntıya alıştırdı, zorluğa, meşakkatı alıştırdı. Daha sonra insanları güttürecekti de önce koyunları güttürerek Allah onları yetiştirdi. Bütün peygamberler çobanlık yaptı. Sonra o kutlu, kutsal mesleklerini bize devrettiler. Biz de çobanız. Baba evde çobandır, çocuklarından mesuldür. Ana evde çobandır, kocanın evinden ve çocuklarından mesuldür. Devlet reisi çobandır, rayiyeden mesuldür. Amir çobandır, memurundan mesuldür. Herkes çobandır. Ve Hazreti Musa 7 yılın sonunda Safura anamızla evlendi. Tua denen yere geldi. Allah kendisini peygamber yaptı. Bir de buradan şunu anlıyoruz ki bir devirde aynı topluma iki peygamber geldiği gibi bir devirde iki ayrı topluma aynı zamanda iki ayrı peygamber gelmiştir. Mesela Hazreti Musa ile Hazreti Harun aynı topluma aynı zamanda peygamber olarak gelmişti. Hazreti İbrahim ile Hazreti Lut da yine aynı devirde iki ayrı topluma, iki ayrı millete peygamber olarak gelmişti. İşte Hazreti Musa peygamber oldu. Sonra Cenab-ı Hak emretti ey Musa Mısır'a tekrar dön ve o köleleştirilmiş ezilen, horlanan, hakirlenen İsrail oğullarını Firavun'un Rabliğinden kurtar, zulmünden ve despotluğundan kurtar. Hazreti Musa Allah'tan aldığı emirle ikinci defa Mısır'a dönüyordu. Ama peygamber olarak dönüyordu. İşte Hazreti Musa Mısır'a geldi, Firavun'la karşı karşıya gelir gelmez Firavun'a şöyle dedi. Ve Musa ya Firavun inni rasulun min rabbil Musa dedi ki ey Firavun ben alemlerin Rabbi olan Allah'ın elçisiyim. Niçin böyle dedi? Çünkü Firavun da raplığını iddia ediyordu. Ben Rabbim diyordu. Ben insanların Rabbiyim diyordu. İnsanların günlük hayat programlarını ben tespit edeceğim diyordu. Benden sorulur diyordu. Firavun Rableşmişti. O böyle bir iddia içinde olduğu için Hazreti Musa da onunla karşı karşıya gelir gelmez ilk sözü, ''Ey Firavun ben alemlerin Rabbi olan Allah'ın peygamberi elçisiyim. ''Hakikun ala elle ekule illa illa'l-hakk'' ''Bana hak söz söylemek düşer.'' Allah huzurunda ben hakkın dışında, doğrunun dışında başka söz söylemem." deyince "Kad ji'tukum bir bayyinetin min rabbikum. Ben Rabbinizden bir beyine ile geldim. Rabbinizden bir belgeyle geldim, bir mucizeyle geldim, bir delille geldim." "Fersil ma'a bani İsrail. Şu İsrail oğullarını bırak götüreceğim." İşte peygamberin gönderiliş hikmeti. Köleleştirilmiş insanları kölelikten kurtarmak İnsanların üstüne rafleşmiş insanların rububiyetini kırıp insanları sadece Allah'ın rububiyetine teslim etmek. Allah'ın Resulü de böyle yapmıştı. Mekke'de en zayıfları efendi yapmıştı Allah'ın Resulü. Zuafayı efendi yapmıştı. Adeta Ebu Cehillerin cahiliyet döneminde değil ellerini sıkıp tokalaşmak, değil aynı mecliste oturmak, yüzlerine tükürüklerini bile layık görmediği dilalleri, habbapları Zuafayın zayıf takımı Allah'ın Resulü Efendi yaptı. İşte peygamberin gönderiliş gayelerinden belki en büyüğü. Fe ersil beni İsrail. Ey Firavun, yeter bunların ırzlarına geçtiğin. Yeter bunların alın terlerini istismar ettiğin. Yeter bunların hanımlarının rahimlerini yokladığın. Yeter bunların çocuklarının eğitimini bozduğun. Yeter bunları istismar edip korlayıp hakirlediğin, köleleştirdiğin. Bırak onları götüreceğim. Hiç Firavun kölelerini bırakmak ister mi? Hele hele o köleleri peşin peşin köleliği kabul etmişse hiç bırakmak ister mi? Firavun dedi ki, Bakın bu ayeti kermeden anlıyoruz ki Firavun peygamberlik müessesesini tanıyor. Allah'ı da tanıyor, peygamberi de tanıyor. Şöyle demiyor, ya Musa nereden çıkardın bunu? Sen bir peygamberlikten bahsediyorsun. Hiç duymadık bunu. Nereden çıkardın bunu? Bir Allah'tan bahsediyorsun. Kimmiş bu Allah demiyor. Şöyle diyor. Ey Musa, madem ki sen peygamber olduğunu iddia ediyorsun, o halde bir mucize göster bakalım. Biliyor ki peygamber mucizeyle gelir. İşin farkında. Bir mucize göster bakalım. <gülüyor> Hz. Musa asasını yere attı. Asa, o devrin zirvedeki kültürünü yok edecek bir asaydı. Allah'ın verdiği bir asaydı. Bir mucizeydi. Hazreti Musa asasını yere attı. Bir de ne görsünler koskoca açık, mübin bir ejderhaydı. Koskoca bir yılandı. Ve neze'a yedehu Sonra yine Hazreti Musa elini koynundan çıkardı, uzattı. Bir de ne görsünler eli bembeyaz nur gibi parlıyordu. İki mucize. Malcolm Mix der ki işte Hazreti Musa zenciydi de elini Allah normal bir insan eli gibi beyaz yaptı der. Kendisi zenci olduğu için Hazreti Musa'yı da zenci yapmak istemiş. O onu ilgilendirir. Bizi ilgilendirmez. Biliyoruz ki Hazreti Musa elini koynundan çıkardı, uzattı. Bu bir mucizeydi. Eli bembeyazdı. Nur gibi parlıyordu. İşte iki tane mucize. Bu mucize karşısında Şirav'ın iman etmek üzere. Neredeyse iman edecek. Fakat çevresindekiler onun iman etmesine mani olur. Bakın derler ki قَالَ الْمَلَغُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَل۪ينَ Melek grubu asruna arz edeceğim. Melek grubu der ki, bu bilgiç bir sihirbazdır. İşte bütün müstekbirlerin, bütün despotların, bütün zalimlerin iddiası budur. Bir adam bir gerçek ortaya koydu mu, bir hakikati ortaya koydu mu, insanlar onun çevresinde çoğalmaya başladı mı, ilk söyleyecekler iftira budur. Bu menfaat berestdir. Bu sihirbazdır menfaat devşirmek istiyor. Kendi hegemonyasını kurmak istiyor. Bu sihirbazdır. Yuridu en yukricekum min arzikum Sizi arzınızdan çıkarmak istiyor. Sizin memleketinizi yıkmak istiyor. Sizin devletinizi yıkmak istiyor. Sizi ülkenizden, memleketinizden çıkarmak istiyor. Dediler ki bu Musa ve çevresindekiler sizi ülkenizden çıkarmak istiyor, devletinizi yıkmak istiyor. Bütün despotların iddiası budur zaten. Şemazat <gülüyor> Emuruun, dedi ki, öyleyse ne önerirsiniz, ne tavsiye edersiniz, ne yapalım? Hem Rab olduğunu iddia ediyor, hem de ne yapacağını bildiği yok. Çevresine istişare ediyor. Güneş bir durum tabii. Kalu dediler ki, Erji wa aqahu wa arsil fil Dediler ki, ey Firavun Musa'yı hapset sonra ülkendeki bütün şehirlerine toplayıcı gönder en mahir en üstün sihirbazların toplansın şu vadi de Hz. Musa ile sihirbazları bir karşı karşıya getirelim gerçekten Musa sihirbazları yenerse peygamberdir inanalım iman edelim yok eğer sihirbazlar Musa yenerse o zaman Musa'yı öldürelim. Firavun'un bu fikir hoşuna gitti Hz. Musa'yı ve kardeşi Harun'u hapsetti sonra bütün ülkesine haberci gönderdi en mahir sihirbazları topladı. Ve gae's sahhatu Bütün sihirbazlar firavuna geldi. Bunların adedi 120 kadardı. Kalu inna lena la'ajran le in kunna nahnu'l galibin. Sihirbazlar Musa'yla yarışmaya başlamadan önce dediler ki: Ey Firavun, şimdi biz Musa'ya kalip gelirsek bize bir ücret var mı? Bir mükafat var mı? Halinlere bakın. Sırtlarını faniye dayıyorlar. Diyelim ki Hazreti Musa yendiler. Firavun da onların tam mükafatını vereceği sırada geberi verdi. Firavun da bir başkasına bağımlı diyeyim, Allah'a bağımlı. Kim verecek onların mükafatını? O halde insan sırtını faniye dayamamalı. Firavun dedi ki: "قال نعم وإنكم لمن Tamam dedi. Eğer Musa'yı yenerseniz sizi mahiyetime aldım dedi. Siz mukarrabundansınız. Mukarrabun'un Nimetli sayılmaz. Sizi mahiyetime aldım. Sonra arkadaşlar koskoca bir vadi, ortası çukur, şöyle kenarı yüksek koskoca bir vadi düşünün. Belki binlerce, on binlerce insan o ülkenin insanı yığılmış, sihirbazlarla Hz. Musa karşı karşıya gelmiş. Acaba kim yenecek, kim kimi yenecek, herkes merak içinde seyrederken. Sihirbazlar Hazreti Musa'ya döndüler. Dediler ki: ya Musa, imma en nakuna Önce biz mi başlayalım? Marifetimizi biz mi ortaya atalım önce yoksa sen mi başlayacaksın? Hazreti Musa buyurdu ki: "Qala siz atın." dedi. Siz marifetinizi önce ortaya atın dedi Hazreti Musa. "Selamma saharu nasi ve azim." Sihirbazlar ellerindeki Deynekleri ve ipleri yani sihir malzemelerini yere attılar. Öyle muazzam bir sihir ortaya koydular ki çevredeki insanların gözlerini korkuttular. 100-150 metre uzunluğunda boğa büyüklüğünde yılanlar, çıyanlar ve akreplerle koskoca vadi dolmuştu. Anıran, böğüren, haykıran, ağzından ateş fışkıran 100-150 metre uzunluğunda boğa büyüklüğünde yılanlar ve çıyanlar vadi doldurmuştu. Herkes korkmuştu. Adeta çevredeki insanlar lal kesilmişti, nefes kesilmişti. Hz. Musa da bir insandı, o da korktu elbette. Hz. Musa'nın yapacağı bir şey vardı, Cenab-ı Hak'la istişare etmek, ne yapayım Allah'ım? Bu sihirbazların ortaya koyduğu sihir karşısında yutulmamak için ne yapayım Allah'ım? Cenab-ı Hak'tan vahiy bekledi ve Cenab-ı Hak da şöyle buyurdu, وَاَلْحَيْنَا ila Musa en اَلْقِ asaq. Biz Musa'ya dedi ki, ey Musa sakın sokma, afanı yere atıver. Feza hier talkafu ma Musa esasını yere attı. Bir de ne görsünler? O 150 metre uzunluğundaki boğa büyüklüğündeki yılanlar, çıyanlar, akrepler bir anda asa tarafından yutulverdi. O vadi tertemizdi. Faqa <gülüyor> al hak wa bqala ma ya'malun. Hak vakti oldu da onların yaptığı sihirlerin tümü batıl oldu. Saglibu <gülüyor> hunalika. Van kalbu orada mağlup oldular, küçüldükçe küçüldüler, alçaldıkça alçaldılar. Ve ulkiye sahra sacidin Sonra bu manzara karşısında 120 civarındaki sihirbazın topu secdeye kapandığı dediler ki, bir Rabbile alemiin, Rabbi Musa ve Harun. Dediler ki biz alemlerin Rabbi olan Allah'a iman ettik, Musa'nın ve Harun'un Rabbi olan Allah'a iman ettik dediler ve sihirbazlar oracıkta iman ettiler. Bakın arkadaşlar, burada bir iki hususun üstünde durmak zorundayız. Bunlardan birisi şudur, Hz. Musa sihirbazların karşısına onların metoduyla çıkmadı. Çok önemli bir hadise. Hz. Musa sihirbazların karşısına sihir metoduyla çıkmadı. Onları onların metoduyla yenmedi. Eğer Hz. Musa onların karşısına onların metoduyla çıksaydı, sihirbazlar iman etmeyecekti. Niye? Şöyle diyeceklerdi, Musa bizim metodumuzla bizi yendi diyeceklerdi. Ya da bizim geliştirdiğimiz, bizim geliştirdiğimiz metodumuzu bizden çok daha iyi bildiği için, bizden çok daha iyi kullandığı için bizi yendi diyeceklerdi. Ve iman etmeyeceklerdi. Ama Hz. Musa onların karşısına vahiyle çıktı. Onların metotlarının dışında bir metotla onların karşısına çıkınca anladılar ki Musa'nın ortaya koyduğu şey farklıydı. Anladılar ki Musa'nın ortaya koyduğu şey sihir değildi kendi metotlarının dışında bir metottu. Kendi hayatlarının dışında bir hayatla karşına çıkmış onların Hz. Musa. Ve hepsi de iman etmek zorunda kaldı. İşte biz de ey Müslümanlar kafirlerin, müşriklerin, mülhitlerin, ateistlerin, dinsizlerin, imansızların karşısına Onların metoduyla çıkarsak yensek dahi iman etmeyecekler. Niye? Çünkü bizim metodumuz da bizi yendi diyecekler. Bizim metodumuz da bizi yendi diyecekler. O halde ey Müslümanlar onların karşısına Kur'an'la çıkmak zorundayız. Vahiyle çıkmak zorundayız. Allah'ın metoduyla çıkmak zorundayız ki yendiğimiz zaman kendilerinin hayatının dışında başka bir hayatla karşılarına çıktığımız için iman etmek zorunda kalsınlar. Çünkü sihir imanın konusu değildi vahiy imanın konusuydu. İşte Hz. Musa'nın yaptığı şey buydu. Bir bu. ikincisi şudur. Arkadaşlar o günün sihirbazlarının imkanları kıttı. Ancak meydanda kendilerini görebilen insanları sihirleme imkanları vardı. Uzaktaki insanları sihirleme imkanı yoktu onların. Çünkü imkanları sınırlıydı. Fakat bu günün sihirbazları öyle gelişti, öyle gelişti ki oturdukları yerden Pekin'den, Washington'dan basıyorlar düğmeye tüm dünyayı sihirleme imkanına sahipler. Sihir nedir? Sihir beyazı siyah, siyahı beyaz gösterme el çabukluğudur. Hakkı batıl, batılı hak gösterme el çabukluğudur. Şu halde bugün televizyonun yaptığı şey, dün sihirbazların yaptığı şeyden daha üstündür. Yani dünkü sihirbazlar ancak meydandakileri sihirliyordu, uzaktakileri sihirleme imkanı yoktu. Fakat bugünkü sihirbazlar teknik gelişti, çok daha ustalaştı, imkanları gelişti. Peki dünkü sihirbazların, Kıt imkanlarıyla ortaya koydukları o sihirler karşısında insanlar lal kesilmiş, ses soluk kesilmiş, o sihirler karşısında yutulmamak için çırpınmıştı, korkmuştu da. Peki biz nasıl korkacağız bugün ya? Biz onların korktuğunun elli misti, yüz misli daha fazla korkmak zorundayız. Peki o günün insanı neye sarılmıştı? Asaya sarılmıştı. Hz. Musa'nın elindeki asa bugün bizim elimizdeki Kur'andır. Bilelim. Biz de asaya sarılalım ki yutulmayalım. Yoksa vallahi yutuluruz. Billahi yutuluruz. Gece eğer televizyon ile karşı karşıyaysanız, eğer bugünkü sihirbazların sihirlik ile karşı karşıyaysanız, ve elinizde bir de asanız yoksa, sorabileceğiniz, danışabileceğiniz elinizde bir asanız yoksa dayanabileceğiniz, ya da karanlıkta yürürken önünüzü aydınlatacak bir el feneri yoksa elinizde, kitap ve sünnet yoksa elinizde, vallahi ve billahi ve Bunlar iman etmek zorunda kaldılar. Zaten beyyinesiz hayat değişmez. Hani bir ayet gelmede Cenab-ı Hak anlatıyor. Lem yekunillezine kferu min ehli'l-kitabi vel müşrikine min fekine hatta te'tiyhum el Ne ehli kitap Yahudi ve Hristiyanlar ne de müşrikler kendilerine beyyine gelinceye kadar hayatlarını değiştirecek değillerdi. Hangi hayatlarını? Önceki hayatlarını. Neden? Çünkü herkes hayatından memnun edip Yahudi ve Hristiyanlara sorduğunuz zaman şöyle diyorlardı. Şu bizim yaşadığımız hayat Allah'ın bizden istediği hayattır. Nahnu Ebnaullahi ve Ehibba'uhu Biz Allah'ın oğullarıyız. Biz Allah'ın sevgilileriyiz. Şu bizim yaşadığımız hayat işte Allah'ın istediği hayattır diyordu. Müşriklere sorduğunuz zaman onlar da şöyle diyordu. Bizim yaşadığımız hayat Allah'ın bizden istediği hayattır. Çünkü biz Hanif dini üzerine istiyorlardı. Ne zamana kadar? Beyyine gelinceye kadar. Kur'an gelince... Beyyine onların hayatına öyle muazzam bir projekte tuttu ki basaklıkta olduğunu anlayıverdiler. Tıpkı gece kaybolup da güneş doğunca herkesin ne yaptığını ne ettiğini anladığı gibi Kur'an gelince, Beyyine gelince onlar da değişmek zorunda kaldılar. Mümini mümin oldu, kafiri kafir oldu. İki grubu verdiler. Arkadaşlar bizim evimize de Beyyine girmemişse şayet, bizim mutfağımıza Beyyine girmediyse şayet, Bizim dükkanımıza, tezgahımıza, ticaret hanemize, beccine girmediyse, yani bizim hayatımıza Kur'an projektörü tutulmadıysa, biz belki İslam dışı bir hayata elhamdülillah diyoruz. İslam dışı bir hayata razı olmuşuz. Biz Allah'ın istediği hayatın içindeyiz zannediyoruz. Bir okusak Kur'an-ı Kerim'i, bir beccine ile tanışsak, bir Kur'anla ile tanışsak, belki yaşadığımız hayatın İslam dışı bir hayat olduğunu anlayacağız bir proyektor tutsunmalı hayatımıza. İşte bejine geldi, onlar değişi verdi iman ettiler. <gülüyor> 120 tane sihirbaz iman edince Firavun şöyle dedi, bakın, kâle Firavun, âlem bihi biri en lekum. Benden izin almadan iman ettiniz ha, bana danışmadan iman ettiniz ha, bakın alçağa. Sen kimsinki danışacağız sana bana danışmadan başınızı açtınız ha bana danışmadan şunları şunları konuştunuz ha sen kimsin ki danışalım sana havamızı suyumuzu yaratan sen değilsin rızkımızı veren sen değilsin bizi yaratan sen değilsin şirahın aynen böyle diyordu bana danışmadan iman ettiniz ha halbuki sizi ben tayin etmiştim maaşınızı ben veriyordum sizi ben tayin etmiştim benim memurlarımdınız benim dediğimi yapmak zorundaydınız sizi ben toplamıştım mükafatınızı ben verecektim bana danışmadan bunları söylediniz ha. Bana danışmadan iman ettiniz ha. Ondan sonra bakın. لَاُقَطْتِ Sonra dedi Firavun, sizin çaprazlama ellerinizi ve ayaklarınızı keseceğim. Mesela sağ kolunuzu, sol ayağınızı keseceğim. Ya da sol kolunuzu, sağ ayağınızı keseceğim. ثُمَّ لَاُسَلِّبَنَّكُمْ Sonra sizin topunuzu asacağım. Buradaki asma iple asma değil. Buradaki asma çiviyle asmadır. Belki ellilik çiviyle asmadır. Onun için Hristiyanlık dünyasına ehli salib denir. İsa'yı asmaya teşebbüs ettiği için onlara ehli salib denir. ثُمَّ لَاُسَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَائِينَ Sonra sizin topunuzu asacağım. Müslümanların diyeceği artık şudur. Yani o anda İslam'a girmiş olan 120 kadar sihirbazın diyeceği Son söz şudur. Rabbena efriğ aleyna sabran ve tevaffena müslimin. Ya Rabbi bugün sabrı adeta yağmur gibi sağanak halinde üstümüze yağdırıver. Sabrı indir değil, sabır gönder değil. Sabrı öyle bir yağdır ki değmedik bir tek ağzımız kalmasın. Çünkü biraz sonra gözümüz oyulacak, belki kulağımız kesilecek, belki bacağımız butanacak, kolumuz kesilecek, belki cayarız, döletlik yaparız bu işkence karşısında dönüverir kalbimiz Ya Rabbi sabrı üstünüze yağdır bugün. Sağınak halinde yağdır da sabrın değmediği bir tek adamız kalmasın. Ve gerçekten Allah onların üstüne sabrını yağdırdı ve tarih kitaplarının biz anlattığına göre Firavun bu 120 kadar iman etmiş Müslümanı orada şehit etti. Sonra Hz. Musa'yı serbest bıraktı. İşin garibiyim. Sihirbazları şehit etti fakat Hz. Musa'yı serbest bıraktı. Neden? Çünkü korkuyordu şuhal Hazreti Musa'dan. O Hazreti Musa'yı öldürmeyip serbest bırakınca ve Sonra çevresindeki mele grubu arkadaşlar mele nedir? Bakın onu kısaca edeyim. Bir yerde zulüm varsa o zulmün devamını sağlayan 3 temel odak nokta vardır. Bunlardan birisi Karun'dur, birisi Belam'dır, birisi de Meledir. Her toplumda bu üç grup vardır. Zulmün devamını sağlar bu üç grup. Birisi Karun'dur. Firavunun zulmünü ayakta tutan birinci Zümre Karun'dur. Karun para babasıdır, zengindir. Zulüm varsa bir yerde zulmü ayakta tutan bunlardır. Çünkü zulüm devam etmeli ki para kazansınlar, kazandıkları parayı zulmün devamına harcamalılar ki, Para kazanabilsinler, zulüm devam etsin. Birinci grup bu. İkinci grup da Belam'dır. Belam kimdir? Firavun devrinde yaşamış Belam bin Bavura vardı. Bu din adamıydı. Firavun'un her sözüne, her davranışına fetva bulan bir adamdı. Doğru efendim. Ayette böyle diyor efendim. Hadiste böyle diyor efendim. Dediğiniz doğrudur efendim diye. Firavun'un her sözüne, her davranışına fetva bulan, dolayısıyla Firavun'un zulmünü ayakta tutan bir zümleydi. Üçüncü grupta Mele idi. Mele kim? Mele de eğer firavunun hakimiyetine son vermek üzere herhangi bir hareket, herhangi bir kıvılcım meydana gelmişse firavunun dikkatini oraya çeken gruptu. Bugünkü basın. Şimdi arkadaşlar bakın, fazla uzatmayacağım. Uzun kaçar. Ayet kelimelere devam etmeyeceğim. Ancak bir konuyu azetmeye çalışacağım. Hz. Musa İsrail oğullarını Firavun'un zulmünden kurtarmak için çok çırpındı. Firavun'a uğraştığının belki 3-5 mislini İsrail oğullarına uğraştı. Bu adamlar kendilerini kurtarmaya gelmiş adamı anlayamadılar. İsrail oğulları köleleşmiş insanlardı. Şimdi bizim köleleştirildiğimiz gibi, köleliği bırakmak istemediğimiz gibi İsrail oğullarını bir türlü ikna edemedi. Ve nihayet uzun bir çırpınmadan sonra İsrail oğullarından 700 aileyi ikna etti Hz. Musa. Bir gece Mısır'ı terk ettiler. Firavun ve hemfalları haber aldı. Güçlü kuvvetli bir ordu hazırladılar. Gün ağırırken Hz. Musa'nın arkasından yetiştiler. Musa'nın cemaatinin içindeki İsrailoğullarından birkaç tanesi dedi ki Eyvah basıldık yakalandık. Firavun geliyor. Hepimiz edecek <gülüyor> Hz. Musa dedi ki endişe etmeyin. Ben Allah'tan emirle, aldığım emirle çıktım. Allah bizi koruyacaktır dedi. Ve nihayet Bismillah deyip biliyorsunuz Kızıl Denizi asasını vurdu. Deniz yarıldı, Hz. Musa ve çevresindeki Müslümanlar karşı tarafa geçti, Firavun ve çevresindekiler boğuldu denizde. İşte İsrail oğullarının tarihi başlamıştır. O andan itibaren, denizi karşı tarafa geçtikleri andan itibaren İsrail oğullarının tarihi başladı. Arkadaşlar, Allah İsrail oğullarını çöle çekti. Ki, sahrası deniyor, Sina çölüne çekti. Ben çok düşündüm, acaba neden Allah bunları çöle çekti diye. Fakat şöyle anlıyorum ki, köleleşmiş insanları hürleştirmenin en güzel ortamı, vasatı çöldür. Köleler ancak çölde eğitilir. Neden? Çünkü çölde birilerinin diğerlerine egemenlik kurmasına imkan yoktur. Ya da çölde birinin diğerine Rableşmesine imkan yoktur. Neden? Çünkü çölde ihtiyaçlar serbesttir. Bütün ihtiyaçlar serbesttir. Yani bak ihtiyacı yoktur. Malmülk ihtiyacı yoktur. Halı, çilim, tezgah ihtiyacı yoktur. Gökyüzü alabildiğine yorgandır, tavandır. Kum da alabildiğine döşektir. İhtiyaçlar serbesttir. Bakın arkadaşlar, çözde üç temel ihtiyaç maddesi vardır. Bunlardan birisi su, ikincisi yiyecek, üçüncüsü sıcaktan korunacak gölge. Üç temel ihtiyaç maddesi vardır. Cenab-ı Hak Cellevola Hazretleri Bakara suresinde bir ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Biz diyor onların üstüne hiç eksik olmayan bir bulut gönderdik. Bakın sıcaklık ihtiyacı, gölge ihtiyacı giderildi. Öyle muazzam bir bulut göndermiş ki Allah İsrailoğullarının üzerine. Hatta o cemaattan bir tanesi ayrılsa, uzak bir yere gitse o bulut kümesinden bir parça bulut kopuyordu, onu takip ediyordu. Bakın ihtiyaçlarından birisi giderildi Allah tarafından. وَاَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ ve Selva Bir de bıldırcın eti ve kudret helvası gönderdik diyor Allah. E yiyecek işi de bitti. Bıldırcın eti ve kudret helvası. Hem de bıldırcını avlayabilmek için birisinden fişek almaya ihtiyaç yoktu. Birisinin egemenliği altına girilmiyordu. Birisinden barut almaya, birisinden fişek almaya ihtiyaç yoktu. Allah kızartılmış vaziyette, pişirilmiş, haşlanmış vaziyette hiç masraf etmeden, hiç en küçük bir enerji sarf etmeden Ayaklarına kadar bıldırcın eti ve kudret helvası gönderiyordu. Yiyecek işi de halloldu. Nihayet sulama ihtiyacına gelince وَاِذِ اسْتَفْقَ مُوسَى لِقَوْمِهِ Musa kavmini sulamayı murad ettiği zaman bi نَظْرِ al-hajar. Biz dedik ki ey Musa, Asa'nın taşa vur. Hz. Musa hiç düşünmedi bile. Yahu vuracağın yer taş, vurduğum şey de Asa bunun suyla ilgisine demedi. Deseydi zaten su çıkmazdı. Allah'tan böyle bir emir geldi dedi, Bismillah deyip asasını taşa vurdu. Sen fajarat minhuth neta aşrata ayna, o taştan 12 tane kaynak fışkırdı. Kadhalime kurlu unasim maşla Sonra Hazreti Musa o insanları 12 gruba ayırdı. Her bir grup su içecek kaynağı bildi. Bakın gölge var. Bıldırcın eti kudret elvası da var. E su da var. Böyle bir yerde yaşanır değil mi? Ekmek elden su gölden. Böyle bir yerde yaşanır işte İşte köleler ancak böyle bir yerde eğitilir. Başka bir yerde eğitilemez. Böyle bir yerde ancak hürriyetin manasını anlayabilir. İşte Hazreti Allah onları bunun için köle çekti. Anlıyorum şimdi. Fakat bu alçak kavim adam olmadı da bakın Hazreti Musa'ya Bakara suresinde anlatıldı. şöyle dediler. Ve izkultum ya Musa len nasfira ala ta'amin vahidin fad'ulana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha وَقِفَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَمِهَا Dediler ki ey Musa, biz tek yemeye dayanamayız. Ne bu be? Bıldırcın eti kudret helvası, bıldırcın eti kudret... Bıktık biz. Bize bakla lazım, hıyar lazım, mercimek lazım, soğan lazım, sarımsak lazım, portakal lazım, limon lazım, mandalim lazım, at lazım, avrat lazım, fiyat lazım, murat lazım, mat lazım, dolar lazım, araba lazım, telefon lazım, televizyon lazım. Lazım ya, koltuk lazım, somya lazım. Biz bunlarsız yapamayız dediler. Şimdi biz öyle demiyor muyuz? Şimdi biz öyle demiyor muyuz? Cenab-ı Hak ne dedi bakın onlara? İşbitu misran fe inne lekum mâ seeltum. Öyleyse Musra dönün dedi. Burada iki mana var. Ya cihad edip şu şehri fethedin, ganimet elde edin, bol rızık kazanın, bir şehri fethetmelerini istedi Allah. Ya da Mısır'a dönün, geldiğiniz yere dönün. Orada portakal da var, orada limon da var, orada telefon da var, orada muz da var, orada bal da var, baklava da var, orada at da var, avrat da var, murat da var, fiyat da var, her şey var. Ama karılarınızın hızına geçinmek de var orada. Namuslarınızın, iffetlerinizin ayaklar altına alınması da var orada. İstismar edilmeniz de var orada. köleleştirilmeniz de var orada. İsterseniz sıra dönün dedi. Uzatmayalım. Bu alçak kavim adam olmadı da geberdi gitti fakat bunların çocukları adam oldu. Neden? Çünkü bunların çocukları Mısır'ı görmedi. Babalarının yaşadığı hayatı hiç tatmadılar. Babaları gibi Mısır'dan gelmedi bunlar. Babaları gibi o hayatı tatmadılar. Onlar çölde dünya geldiler. Hürriyet havası içinde yaşadılar dünya geldiler. Babalarının hastalığına yakalanmadılar. Ve Hz. Süleyman devrinde dünyada ilk defa İslam devletini kurdu onların çocukları. O güne kadar yeryüzünde İslam devleti kurulmamıştı. O gün... İşte bunların çocukları Hazreti Süleyman peygamber zamanında arkadaşlar İslam devleti kurdu. Şunu demek istiyorum. Eğer biz de bugün soğan sarımsak derdinden bir kurtulabilsek... Dikkat duyuyorum. Eğer biz de bugün soğan sarımsak kaydından bir kurtulabilsek... Vallahi ve billahi diyorum... Sizi bıldırcın eti ve kudret helvası bekliyor. Eğer siz bugün şu soğan sarımsak kaydından bir kurtulursanız... Nedir soğan sarımsak? kimimizin diploması, kimimizin doktorası, kimimizin bilmem makamı, kimimizin tezgahı, kimimizin dükkanı, kimimizin işi aşı. Yani bizi Allah'ın dinine hizmetten ve Allah'ın dinini yaşamaktan alıkoyan her şey soğan sarımsaktır. Eğer biz de bugün soğan sarımsak kaydından bir kurtulabilsek vallahi de billahi de diyorum İsrail oğullarını bekleyen hayat bizi de beklemektedir. Ama biz maalesef Soğan sarımsak derdindeyiz. Önce bunlarsız olmaz diyoruz. Önce bunlar bir olmalı diyoruz. Bakın arkadaşlar Hz. Musa'yı Allah köle çekmiş. Şuay peygamberin ülkesinde Medyen'de yedi yıl çobanlık yaptırmış. Mahrumiyete alışmıştı Hz. Musa. Firavun'un karşısına geldiği zaman Firavun'un tehditleri Hz. Musa'yı korkutmadı. Hazreti Musa dedi ki ben çölden geliyorum. Senin tehdit ettiğin şeyin danışkasını yaşadım ben. Ben alıştım o hayata. Ama biz öyle diyemiyoruz şimdi. Düşünün yarın deseler ki telefon ücretleri, telefon ücretleri aylık bir milyon liraya çıktı deseler işimiz bitti bizim. Neden? Çünkü telefonsuz bir hayata alışmadık ki biz. İlla telefon olmalı diyoruz. Televizyonun bilmem yıllık vergisi bir milyona çıktı deseler işimiz bitti bizim. Neden? Çünkü televizyonsuz bir hayatı bilmiyoruz ki, tatmadık ki biz. Deseler ki yarın otobüs seferlerini iptal ettik deseler, belediye otobüslerini kaldırdık deseler, işimiz bitti bizim. Niye? Çünkü yaya yürümeye alışmadık ki biz. Biz kendi kendimizi bağımlı hale getiriyoruz. Zaten bizim ihtiyaçlarımız köleliğimizi arkadaşlar intihar eden bir unsurdur. İhtiyaçlarımız köleliğimizdir bizim. Bunu böyle anlayalım. Ben düşünüyorum bazen. İhtiyacımız olmadığı halde pek çok şey ihtiyaç zannetmişiz. Bir misal vereyim bakın. Şu bayramdan önce herkesin ayağı çıplakmış. Üzüldüm. Herkesin ayağı çıplakmış meğer. Acıdım. Neden? Çünkü bayram günü baktım herkes üç çıplak aldı. Demek ki bayramdan önce herkesin ayağı çıplakmış. Yazık. Hayır arkadaşlar çıplak falan değildi ama aldık işte ya. Aldık işte. Bilmem ne çorap fabrikasını kazandırma adına alıverdik. İhtiyaç zannettik. Ya da düşünüyorum da şu geçen yıla gelinceye kadar kimsenin evinde aç pişmiyormuş. Niye? Çünkü kimsenin evinde tenceresi yokmuş ya. Çok üzüldüm. Herkes açmış meğer. Neden? Çünkü bir Amerikan tenceresi çıktı. Herkes bir tane tencere almak zorunda kaldı. Yazık üzüldüm yani. Demek ki Amerikan tenceresi çıkıncaya kadar herkesin evinde aç pişmiyormuş. Herkes açmış. Yok ya. Aç falan değildik biz. Vardı evimizde bir tenceremiz. Ya bilmem topraktandı ya da alüminyumdu ya da bakırdı neyse bir tenceremiz vardı yemek. şey pişiyordu ama fakat öyle bir reklam ettiler ki bize ihtiyaç zannettik biz ve onu alıverdik. İşte arkadaşlar eğer biz hakikaten hakikaten başkalarını kendimize Rab kabul etmez, onları kendimize kahir kabul etmezse kimse bizim üstümüzde Rableşemez. Ama biz başkalarını kendimize Rab kabul ettiğimiz zaman, onların egemenliğini kabul ettiğimiz andan itibaren bilelim ki onların egemenliğinin altına gireceğiz demektir. Bakın şuradan bir ayet kelime daha okuyayım ondan sonra bitireceğim Mele dedi ki demin arzettim orayı söyleyecektim unutmuşum yani Mele firavunun dikkatini çeken grup bugünkü basın dedim ya o dedi ki firavuna ey firavun sen Hazreti Musa'yı öyle başıboş mu bırakıverdin eğer onu öyle başı boş bırakırsan, o iskasat çıkaracaktır. İşte senin tacını, tahtını başına yıkacaktır. Deyince bakın, Firavun'un cevabı şöyle oldu: "Qala sen inna qahirun." Endişe etmeyin dedi Firavun. Ben onların erkeklerini öldüreceğim, kadınlarını yaşatacağım. Wa inna falqhum qahirun. Ve ben onların üstünde kahirim, kaharım dedi. Firavun. Arkadaşlar, biliyorsunuz önceki ayet kelimelerde daha evvel azetmiştim hatırlayacaksınız. Önceki ayet kelimelerde Firavun'un tehdidi şöyleydi. Ayet kelime şöyle anlatıyordu. Yuze bihune diyordu. Onların oğullarını, çocuklarını boğazlayacağım, yani öldüreceğim. Z daha fiili kullanılmıştı. Buradan şunu anlıyoruz ki. Doğan, yeni doğan çocukları öldüreceğim diyordu orada. Burada ise senu kattilu, katere fiili kullanılmış. Burada da toplu imha söz konusu. Birincide doğan çocukları öldüreceğim diyordu Firavun. İkincide ise doğmuş dünya gelmiş, genç, yaşlı fark etmez toplu imha yapacağım. Ya da birincide ana rahmindeyken kürtaj vasıtasıyla öldürteceğim onların çocuklarını, doğum kontrolü haplarıyla öldürteceğim. İkincide ise eğer hakından gelemediysem eğitimle öldüreceğim onları. Daha da söylemiştim. Kur'an ve sünnetten koparılmış bir nesil ölüdür demiştim. Kur'an ve sünnetle münasebeti kesilmiş bir nesil ölüdür demiştim. Hatırlayacaksınız. Yani eğer doğum kontrolü hapıyla, vesaire vesaireyle bunların nesillerini engelle engelleyemediysem, işlerini bitiremediysem, dünya gelmiş büyümüşleri de bozmak suretiyle işlerini bitireceğim. Ve biz diyor ki onların üstünde kahiriz kahharız. Biz onların üstünde kahiriz kahharız. Hani duyarsınız biz istersek söyletiriz. Biz istersek konuştururuz. Biz istersek açtırırız. Biz istersek kestiririz diyor adamlar ya. Biz yaparız biz ederiz diyorlar ya. Aynen onların ifadesi gibi. Biz onların üstünde kahiriz. Dediğimiz her şeyi onlara yaptırırız, istediğimiz her noktayı onları çekeriz götürürüz. Ancak işte insanlar Allah'a ait olan bir sıfatı insanların üstünde görmeye başlayınca, kahhar olarak ancak Allah'ı tanımızda, insanlardan da korkmaya başlarsa, insanları kahhar olarak görmeye başlarsa, işte o insanlar o insanların başına gerçekten kahhar olacaktır, gerçekten rap olacaktır. Ama insanlar bu sıfat yalnız Allah'a mahsustur. ...insanlara istediğini yaptırma gücüne ancak Allah sahiptir... ...ancak Allah Rabb'dır... ...ancak Allah kaharıdır diye... ...böyle bir karar verir de Müslümanlar... ...her türlü sıkıntıya razıyız... ...her türlü meşakkate, belaya ıstırapa razıyız... ...yeter ki yalnız Allah bizim Rabbimiz olsun... ...başkalarının Rabb'i altından kurtulalım... ...esareti altından kurtularım kanaatıyla... ...hareket ederse Müslüman... ...o zaman bütün dünya ittifak etse... ...onun üstünde Rableşemeyecektir. İslam'da hedef ne kadar meşru ise o hedefe götürecek vasıtanın metodun da o kadar meşru olması icap eder. Gayrı meşru bir vasıtayla meşru bir hedefe gidilemez. İslami bir hedefe gidiş tıpkı namaz gibidir. Namaz da bir kıyamdır. Kıyam mahallini temizleyeceğiz. Elbisemizi ve safları temizleyeceğiz. Saflardaki çıfıtlar temizlenecek. Pis elbiseyle namaza durmayacağız. Maddi pisliklerden temizlendiğimiz gibi... Manevi pisliklerden de temizlenmek zorundayız. Şimdi olmaz, vakti erken. Vakti değil henüz gibi, pis kuruntulardan da kurtulacağız. Sonra setru lavret yapacağız. Tahkimat yerinde olacak. Sonra kıbleye döneceğiz. Yönümüz, hedefimiz belli olacaktır. Ne adına, kim adına, ne için yürüdüğümüzü bilmeliyiz. Bir de vakti iyi ayarlamalıyız. Çünkü vakitsiz ötelin boynu vurulur. Evet, tüm bu işler Allah için, Allah adına ve Allah'ın istediği gibi olacak ki Allah'ın yardımı gelsin. Cenab-ı Hak Cellevara Hazretleri inayeti de bize muzahir olsun. Bakın bazen Allah'ın Resulü üzülür ve hayıflanırmış. Acaba ne yapsam da bunları İslam'a kazandırsam? Nasıl etsem de bunları cennete kazandırsam? Nasıl etsem de süratle cehenneme doğru koşan şu insanları cennete çevirsem diye... Kainatın seyidi Hazreti Muhammed Aleyhisselam zaman zaman haiflanır üzülürmüş. Bu mevzuda o kadar haris ki Allah'ın Resulü elinde avucunda nesi varsa hepsini Allah yolunda harcamış. Bütün himmetini, bütün mesaisini, bütün enerjisini bu işe yatırdığı halde yine de pek çoğunun cehenneme doğru gidişi Kainatın Seyyidini üzüyor ve temelinden sarsıyordu. Acaba başka ne yapsam? Acaba başka nasıl bir metot geliştirsem? Hani biz de deriz ya zaman zaman, bir okul mu açsak acaba, bir yurt mu açsak, bir vakıf, bir dernek mi kursak, meslimizi saklasak, sakallarımızı tıraş ettirsek, işte evimizi şöyle şöyle tefris etsek, hanımlarımızı şöyle şöyle giydiriversek, ara sıra işkilerine dokunmasak, faizlerine göz yumsak gibi, İslam'ın asla tecviz etmediği bir kısım yolları denemeyi düşünürüz biz. Hatta, Bazen Allah'ın dilletmemizi emrettiği bazı kimşeleri öldürmeyi bile düşünürüz biz. İşte bizim düşündüklerimiz gibi olmasa da Allah'ın Resulü de bazı çareler aradı. İnsanları İslamlaştırmak için bazı metotlar aradı. Bazı çareler aradı da Allah kitabında şöyle buyurdu. Ve in kabura aleyke irabuhum fe in istata'ta an tabtaghi nafakan fi'l Ev sullen fismayi Ey Peygamberim, eğer onların yüz çevirmesi, iraz etmesi sana ağır geliyor, gücüne gidiyorsa, istersen gücün yetiyorsa yeri del, yerin karına in veya gök yüzüne bir merdiven kur da gök yüzüne çık. Benim sana verdiklerim yetmiyorsa, benim sana gösterdiğim ayetlerim ve metodum yetmiyorsa, bunların dışında bir delil, bir ayet getir. Bir metot bul bakalım. Ne büyük bir tehdit değil mi? Kime yapılıyordu bu tehdit? Nuh Aleyhisselam gibi gördüğü eziyetlere mukabil bir defacık beddua etmeyen, taifte kendisini taşlayanlara karşı meleği imdadına çağırmayan sabırlı bir peygambere yapılıyordu bu tehdit. Arkadaşlar bunun altında şu vardır. Bilesin ki ey nebim onların hidayete gelmesi senin plan ve programına, arz edeceğin delillere bağlı değildir. Bu muannit kafirlerin inanmayışları, delillerin azlığından, metodun eksikliğinden değildir. Eksik olan onların kör ve sağır oluşlarıdır. Sakın ha onların değişen arzularına göre İslam'ı, başka başka kılıklara sokup cahillerden olma. Dikkat ediyor musunuz? Ayet-i sonu böyle bitiyordu. فَلَا min مِنَ cahilin. Sakın ha onların değişen günübirlik arzularına uyarak İslam'ı değişik şekillerde, değişik elbiseler içinde, değişik kılıklarda arz etme cehaletinde bulunma. Arkadaşlar, Allah'ın nizamına, insanların yanından, insanların metotlarından şefaatçılar arayanlar, yani İslam sosyalizmi, İslam cumhuriyeti, İslam demokrasisi gibi günübirlik elbiseler içinde onu takdim etmek isteyenler, bilesiniz ki çok azim bir hasanın içindedirler. Yani biz uğraşacağız, İslam'ı en güzel bir şekilde anlatacağız, malı iyi tezgahlayacağız, vitrini canlı hale getireceğiz, elimizden gelen her şeyi yapacağız ama buna rağmen mal satılmıyorsa sabredeceğiz, Allah'a tevekkül edeceğiz, olmuyor diye gayri meşru yollara girmeyeceğiz. Geçmiş peygamberlere de bakın bir takım tehditler ve teklifler yapılmıştı. Cenab-ı Hak Celle Vara Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i zannediyorum Araf suresinde şöyle buyuruyor. قَالَ الْمَلَعُ Kavmin ileri gelenleri, melesi Hz. Şuayb'a şöyle dediler. Ey Şuayb, ya bizim milletimize, bizim dinimize, bizim yolumuza, bizim anlayışımıza dönersin, yoksa seni ve beraberindekileri köyümüzden, kariyemizden, şehrimizden çıkaracağız. Dikkat ediyor musunuz? Ya bizim anlayışımızı kabullenirsin ya bizim usullerimizle bizim metotlarımızla çalışırsın yoksa süreriz seni ülkemizden çıkarırız. İşte batılın tehditleri. Ama Hazreti Şuayb taviz vermeye yetkili bir makamda bir konumda olmadığı için o şöyle diyordu. Ayet-i Kerimenin devamında Rabbimiz şöyle anlatır. Kadif cerayna alallahi kadiben in udna fi milletikum eğer biz dönersek sizin sapık dininize, sakim anlayışınıza o zaman Allah'a iftira etmiş oluruz. Geri dönüş yoktur biz peygamberler için diyordu Hazreti Şuay. Eğer biz de peygamber yolunun yorcularıysak diyeceğiz ki bu yolda geri dönüş yoktur. Biliyorsunuz Allah'ın Resulüne de aynı tekliflerin yapıldığını görüyoruz. Ey Muhammed! İşte sana ev, arsa, mal, mülk verelim gibi tekliflerinin yanında bir de daha bir belirgin şirk teklifleri vardı. Ya Muhammed, bir yıl biz senin Allah'ına kulluk yapalım, bir yılda sen bizim putlarımıza kulluk yap. Yani biz senin Allah'ından istifade edelim, sen de bizim putlarımızdan istifade et. Ya da sen bizim putlarımızın aleyhinde konuşma, biz de senin Allah'ın aleyhinde konuşmayalım. Cenab-ı Hak Cellevara Hazretleri, bu teklifte bulunan kafirlere karşılık, Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a kafirun suresini izal diyordu. قُلْ يَا اَيُّهَا Peygamberim sen onlara aynen şöyle de. لَا اَعْبُدُ مَا Ben sizin kulluğunuza benzer bir kulluk yapmam. Ben sizin taptıklarınıza tapmam. Hayatın bazı bölümlerinde Allah'a, bazı bölümlerinde başkalarına kulluk yapmam. Bir kadın ya kocasına aittir ya da değildir. Bir kadın hem kocasına hem de başkalarına gidiyorsa bunun adı fahişedir. Siz böyle bir şeyi kabullenebilirsiniz. Karılarınızı müşterek kullanabilirsiniz. Böyle bir kulluk anlayışına razı olabilirsiniz ama ben sizin kulluğunuza benzer bir kulluk yapmam. Siz de benim kulluk anlayışıma benzer bir kulluk anlayışı içine girmezsiniz. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِينَ Sizin dininiz size, benim dinim banadır. Sizin kulluk anlayışınız size, benim kulluk anlayışım banadır. Dikkat ediyor musunuz? Ayet-i kerimesinde Cenab-ı Hak Celle Hazretleri onların uzlaşma teklifine karşılık kainatın seyyidi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a bu sureyi cellesini inzal buyuruyordu. O halde muhterem arkadaşlar şöyle kısaca bir özetleyeyim. İslam'da hedef ne kadar meşru ise o hedefe götürecek vasıtada o kadar meşru olmalı. Cenab-ı Hak Celle Hazretleri cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i rızasından ayırmasın. Arap suresinden şöyle 7-8 tane ayet-i kermenin üstünde hasbar ettik. Allah azımızı çok kabul etsin inşallah. Bundan sonraki derslerimizde inşallah kaldığımız yerden devam ederiz. Allahu Teala Hazretleri Kur'an'ı anlamayı, Kur'an'ı fehm hayatına hayatını aktarmayı cümlemize nasip ve mukadder eylesin. Amin.